Yüksek bir tepede oturduğumuzu farz ediyoruz. Tepenin altında da kavisli bir tren yolu olsun. Siz tepenin tam üstünde olduğunuzdan, tren yolunun hem sağını hem solunu tamamını görebiliyorsunuz. Ve bir baktınız ki, aynı rayda karşılıklı ilerleyen iki tren var. Onların iki dakika sonra çarpışacaklarını gördüğünüzden, elinizdeki deftere, ''Bu iki tren, iki dakika sonra çarpışacak'' diye yazdınız. Ve trenler iki dakika sonra çarpıştı. Şimdi, kazadan kurtulan makinistlere deseniz ki, ''İşte bu benim defterim. Ben sizin çarpışacağınızı, daha siz çarpışmadan önce bu deftere yazmıştım.'' ''Acaba makinistlerin size şöyle deme hakları var mıdır? Biz senin yüzünden kaza yaptık. Eğer sen bizim kaza yapacağımızı yazmasaydın, biz çarpışmazdık. Sen yazdığın için çarpıştık. Sen bu kazanın sebebisin.'' Elbette diyemezler. Çünkü sizin yazınız yani ilim, onların çarpışacağına yani maluma tabidir. Başka bir ifadeyle, siz onların çarpışacağını gördüğünüzden dolayı bu yazıyı yazdınız. Yoksa onlar siz yazdığınız için çarpışmadılar. Siz yüksek bir yerde olduğunuz için onların göremediklerini, aynı raydan ilerlediklerini gördünüz. Hem sizin yazınız sadece bir tespittir. Zorlama ve kaza sebebi değildir. Eğer kaza sizin yazınız yüzünden olsaydı o halde şunun da olması gerekirdi. Siz çarpışacak bu iki tren hakkında çarpışmayacaklar diye yazardınız. Onlar da aynı raydan karşılıklı ilerlemelerine rağmen çarpışmazlardı. Eğer ilim maluma tabi olacağı yerde malum ilme tabi olsaydı dünyanın hiçbir yerinde kazalar olmazdı. Bir adam defterine bugün hiç kaza olmayacak diye yazardı ve kazaları önlerdi. Halbuki bu asla olmaz. Şimdi bu misali şöyle özetleyelim. 1- Siz kaza yapacaklarını yazdığınız için onlar kaza yapmadı. Bilakis onlar kaza yapacakları için siz yazdınız. Yani ilminiz ve yazınız maluma onların yapacakları kazaya tabidir. İki, sizin yazınızdan dolayı onlar mesuliyetten kurtulamaz, zira onlar bu yazının yazılmasına sebep olmuşlardır.